Günaydın, 94 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz ve dostumuz Zümriye Sarıçayır'a teşekkür ederiz. Ee, dün akşam e, düşen bir haberle bugün başlıyoruz. Yeşil Yol projesi e, dinleyicilerimiz de biliyorlar ve takip ediyorlar. Geçtiğimiz senede oldukça fazla konuşmuştuk. Karadeniz bölgesinde Samsun, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin'i içine alan... Yaylaları turizmi geliştirme kapsamında yapılacak 2600 kilometrelik yol ve bu yaylaları birbirine bağlayacak bir yol için inşaat çalışmaları dün gece yeniden başladı. Ve de e, bu inşaat çalışmalarına başlı, e, karşı çıkan 11 kişi gözaltına alındı dün. E, bu konuyla ilgili bize bilgi vermesi ve bize neler olup bittiğini anlatması için telefonumuzda da avukat Yakup Okumuşoğlu var. Yakup Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba Yakup Bey. Merhaba Ben biraz kısaca yeşil, yani çok kısaca yeşil yolda dün ne olduğunu e, anlattım ama sizden de bir alabilir miyiz? E, dün neler oldu? E, yani bildiğiniz gibi geçen yıl bütün yaz boyunca yeşil yol e, hep gündemdeydi. E, özellikle fırtına vadisinde ki kısımlarına ilişkin olarak o bölgede yaşayan insanlardan oluşan bir grubumuz var Fırtın İnisiyatifi adıyla. Evet. Fırtın İnisiyatifi gerek kendileri gerek kendilerine destek veren yaşam savunucuları. Geçen yıl bütün yaz boyunca söz konusu yol çalışmalarına karşı çıkmış. Bazı yerlerde çalışmaları engellemişti. Ee, ve işte Kasım gibi e, kar yağdıktan sonra yağmadan önce aslında bir ay kadar 15 gün kadar önce en son e, dozerlerini çekmişlerdi, iş makinelerini çekmişlerdi ve e, bir soluk alınmıştı. E, bu arada e, işte mahkemeler devam ediyordu e, ve bu senede bütün bir yaz boyunca süren sessizlikten sonra Yaylalar boşalıp insanlar artık havalar soğuması nedeniyle e, köylere ve kentlerine e, dönmeye başladıktan sonra e, yeniden e, bir yol çalışmasının başladığı haber alındı Bugün sabah itibariyle. Bunun üzerine yine fırtına inisiyatifinden bölgede yaşayanlar derhal e, harekete geçtiler ve gittiler. İşte o zaman e, çalışmalarını engellemek istediler. E, buna ilişkin olarak ellerindeki mahkeme kararlarını E, yapılan çalışmanın hukuksuz olduğunu e, bu çalışmanın yapılamayacağını nere alanlarında böyle bir çalışmanın suç olduğunu, suç teşkil ettiğini e, oradaki operatöre ve oradaki yetkililere bildirmesine rağmen e, onlar bizim konumuz değil, valiliğe gidin valiliğe e, derdinizi anlatın oradan talimat gelmekten sonra biz çalışırız dediler e, bunun üzerine yaşanan gerginlikler oldu orada jandarma geldi eee Bu yol güzel üzerinde bulunan insanları teker teker e, gözaltı yaplar. E, akşam ifadelerini almışlar. Gece geç saatlerde de e, ifadeden sonra bırakılmış bazı yetkilar. Peki ee, bu bir şey soracağım bu arada yani mahkeme e, bu bir gece ansın gelebilirim gibi bir şey bu yani ne zaman e, böyle bir şeye başlayacağı şirketin hiç belli olmuyor hangi şirket? E, orada yöreden bir şirket, bu yeşil yol çalışmaları e, geçmişte örneklerini gördüğümüz üzere e, e, yani yöreden firmaların seçilmesi suretiyle e, oluşturulan e, bir e, grup müteahhit tarafından yapılıyor. E, 2600 kilometrelik yol e, 15-20 kilometrelik etaplar halinde işte bir kısmısı bir firmaya, öbür kısmısı öbür firmaya vermek suretiyle yapılıyor. E, oradaki e, firmanın ismini şu anda tam hatırlayamıyorum e, ama e, geçen yılda aynı firma vardı e, onu biliyoruz e, bunlar işte bütün yaz bekliyorlardı e, bu arada biliyorsunuz Tema'nın e, danışları açmış olduğu bir dava vardı Sizimiz idare Mahkemesi açmış olduğumuz davalar vardı e, Tema'nın davasında danıştay 6. dairesi bir takım yürütmeyi duruma kararları vermişti Ee, o yürütmeyi durdurma kararında verilmeyen kısımlar için yine kendilerinin bir itirazı vardı Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na ve Danıştay Dava Daireleri Genel kurulda 2014'ün sonlarında e, e, 2015'in sonlarında e, bir yürütmeyi durdurma kararı verdi bu yürütmeyi ek yürütmeyi durdurma kararı ve bu ek yürütmeyi durdurma kararında da yaylalar arası entegrasyonun 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında ...gösterilmemiş olması bir eksiklik olarak görüp e, bu sebepten dolayı da e, o 1,100 bin ölçekli çevre düzeni planının o hükmünün uygulamasını durdurmuştu. Yani dolayısıyla 1,100 bin ölçekli planlamanın arayasası dayılan e, çevre düzeni planında yerlolar arası entegrasyona dair bir iş şeklinde bile olsa o yolların göstermemiş olması... ...ve bununla ilişkin olarak çevre etkilerine dair herhangi bir çalışmanın yapamamış olması yapılan çalışmaları hukuksuz ve kaçak hale getiriyor aslına bakarsanız. Bu, bu, bu mahkeme kararı halen geçerli. Buna rağmen bu çalışma yapılıyor, ediliyor. E o nasıl oluyor? Ya yani şöyle oluyor. Maalesef Türkiye'de e, bu uzunca bir zamandan beri yapılıyor. Yani Kaydeniz sahil yolunda da biz bunu yaşadık. E, dava açıp bir yürütmeyi durma kararı aldığınızda ismi değiştiriliyor projenin veya Ve projede e, önceki dava konusu edilen projeden e, çok ufak değişiklikler yapılıyor. İşte yol 20 metre soldan gidecekken 20 metre sağa alınıyor. E, veya deniz doldurulacaksa 20 metre daha deniz tarafına öteleniyor ve bu yeni bir projede deniyor. Yeni projeye göre çalıştıklarını söylüyorlar. Ve o yeni projeye ilişkinde yeniden bir dava açmanız gerekiyor. Ve bu şekilde aynı konuda e, onlarca dava açabiliyorsunuz. E, o yüzden de e, maalesef hukuk bu noktada kifayetsiz kalıyor. Yani bu, bu defalarca yaşadık e, yine aynı şey muhtemelen çünkü e, isminin değiştirildiği söyleniyor. E, Net de değil ama farklı bir e, isimle e, biraz da güzel güzergahı değiştirerek bu yaylalar arasında integrasyon değil başka bir yol çalışmasıdır gibi bir e, formülle. Bu çalışmalarını sürdürüyorlar gibi duruyor. Açıkçası bu bir kanuna karşı hile mi deniyor? Burada hukukta yeri yani, olan bir şey bu, değil mi yıllardan kanun herkes? Kanunda değil, aslında. kanun yani kanuna karşı bile değil ona bey. Hukuka karşı hukuka, hile, hukuka karşı hile. Hukuka karşı yani sadece bir kanun maddesinin arkasından dolanmak gibi düşünmemek lazım bunu. E, bildiğiniz, bütün e, hukukumuzda ne varsa hepsinin <gülüyor> arkasından dolanmaya ilişkin olarak net bir görüntü aslına bakarsanız her, herkes biliyor bunun hile olduğunu yani burada tabii, bir tabii ki biliyor tabii ki biliyor ama yani sonuçta evet, sonuçta iki tane yaylayı birleştiriyorlar orada e, o iki yerlilerin içerisinde da birleştiriyorlar. etap etap dava açılmıyor, seçilecek meyelerde zaten çalışmalar devam ediyor e, fırtına vadisinde yeşil o konusunda e, ciddi bir tepki var e, çünkü fırtına vadisi Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük doğal sit alanlarından bir tanesi bütünüyle. Aynı zamanda yine Türkiye'nin en büyük milli parklarından bir tanesi. Ee, yine e, doğal yaşlı ormanlarıyla, e, alüzyon ormanlarıyla, alpin çayırlarıyla e, mutlaka korunması ve geleceği kucaklara aktarılması gereken bir doğa parçası. E, Türkiye'nin de e, tüm dünyaya gösterebileceği en prestijli. Ee, doğu alanlarından bir tanesi ee, Bizler de biliyoruz bunun değerini Fakat maalesef e, Eğer bir yer ne kadar güzelse Ne kadar e, ekolojik değeri yüksekse e, O kadar hızla tüketiliyor bu ülkede e, Hatta bu sebepten dolayı Biz artık e, doğal sit ve Milli Park ilan edilmesine bile Artık <gülüyor> ayıplanır olmaya başladık Çünkü İnanılmaz. neresi milli park ve doğal sit alan ilan ediliyorsa bütün ilgi oraya dönüyor devletin ilgisi de halkın ilgisi de ve çok hızlı bir şekilde inanılmaz bir yapılaşma ve maalesef bütün o karakterlerini kaybedecek bir noktaya getirilme durumu var maalesef fırtına vadisi bundan kurtulamıyor bir türlü kurtulamıyor bunca hukuki mücadeleye rağmen bunca çekkiye rağmen maalesef durduramıyoruz yani ne varsa akıllarında yapılıyor Son bir şey söyleyeyim ben de, ne, bundan sonra ne olacak dersiniz? Bundan sonrasını düşünüyoruz, arkadaşlarla da konuşuyoruz, ne yapabiliriz diye. Yani hukuktan yana umutlu değiliz maalesef böyle. Yani en kötü şey de bizler açısından bir avukat olarak seçeneksizlik. Yani mahkemelerden, hukuktan yana maalesef yani umut bile yok. Yani umut umudumuz kalmadı artık öyle söyleyeyim. Ee, dolayısıyla bunun dışında ne yapılabilir e, konusunda e, çalışmalarımız var yani ülkedeki insanların e, kitlesel olarak sahip çıkması gerekiyor yani 10 kişiye 15 kişiye bırakılmaması gerekiyor e, fırtına vadisinde çamlı hemşinin kış nüfusu 900 filandır yani o 900 kişiden işte 30 kişi 40 kişi ancak e, bu kadar e, aktif e, orada faaliyette bulunuyor ama e, o Fırtına Vadisi bu ülkenin en değerli ekosistemlerinden bir tanesi. Bütün Türkiye'deki yaşam alanı savunucuları, bütün doğa severler, bütün hukuka saygısı olan insanlar burayla ilgili bir şeyler yapmalılar. Yani sadece burayla da ilgili değil. Türkiye'nin pek çok yerine benzer sorunları var. O bölgedeki yaşayan köylülere bırakılarak Türkiye'deki çevre sorunlarına karşı etkili bir çözüm geliştirmek maalesef mümkün değil. Neticede orada bir siyasi tavır var. Bu siyasi tavıra karşı da E, kitlelerin e, bir siyasi tavır ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum artık. Yani e, hukuktan olmuyor çünkü. Yürümüyor yani. Peki bugün sizce dozerler çalışmaya devam edecek mi? Sabahtan aldığımız habere göre e, kavrun yaylasına çıkışı e, jandarmalar kesmiş. E, yani jandarmaların e, oradaki bulunma sebebi de yeniden oraya e, işte girişi ve e, orada e, yapılacak olan e, işte eee e, Caddeyi belki e, engellemek. E, buna ilişkin olarak da işte haberler almaya devam ediyoruz ve buna ilişkin olarak da yine bir tavır e, düşünüyor arkadaşlar. Bakalım nasıl yapabilecekler. E, onu hep beraber gün içerisinde göreceğiz gibi duruyor. Evet, çok teşekkürler. Biz de buradan takip etmeye devam edeceğiz. Çok ediyoruz. teşekkürler. Kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Yakup Bey. Evet, e, Fırtına İnisiyatifi avukatlarından e, Yakup Okumuşoğlu ile konuştuk. Bize e, şu anda Yeşil Yol Projesi'nin e, yaptığı talanı ve dün yaşananları anlattı. E, tabii sadece bu kadarla değil, özellikle bu Karadeniz'de devam eden e, projelerden bir tanesi Cerahattepe, proje ve direnişlerden bir tanesi Cerahattepe ile ilgili e, ilginç Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Cerat Tepe'yi de ses vermiştik geçtiğimiz haftalarda orada e, mahkemenin verdiği kararda e, orada bir altın maddenin açılmasını e, Ömer Bey siz daha iyi biliyorsunuz anayasanın e, 48. maddesine bağlayarak şirketlerin özel e, çalışma yapabilmesi ve devletin onlara her türlü imkanı sağlaması gibi bir maddeye atıfta bulunarak karar vermiş ve bu daha önce e, görülmemiş bir karar olduğu söyleniyor. Evet yani anayasada özel e, yaşamını e, sürdürme hakkı e, herkesin olduğu e, maddesine dayandırılarak yapılıyor. Yani e, ben evet gerilerde kalmışım yani hukuka karşı hile olarak biliyordum ama şimdi şey kanuna karşı hileydi terimin adı. Şimdi bu değişti artık topyekun hukuka karşı olduğu söylenebilir genel bir hukuk problemi çok yoğun şekilde yaşanıyor Türkiye'de ve işte Avrupa yargı, yargıçlar ağda Türkiye'nin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun gözlemci statüsünü de askıya alma kararı almak üzere yani Türkiye'de yargının ciddi şekilde azaldığı hatta bittiğini söyleyen hukukçular var. Evet özellikle yerelde geçtiğimiz hafta Bayramiç'te yerel kömür direnişinde olan yaşam savunucularıyla birlikte kamptaydım ve onların da en büyük tedirginliği bu OHAL sürecinde bundan faydalanarak tekrar askıya alınmış durulmuş ve mücadelelerle yarım bırakılmış kömür madeni veya kömür termik santral projelerinden hız kazanacağıydı. Herkesin üzerinde böyle bir tedirginlik var anladığım kadarıyla Karadeniz'de de bu yol ve altın madeni evet. projeleri için aynı şey söz konusu. Bir de tabii ilginç bir haber vardı Duvar Gazetesi'nde. Türkiye, Duvar Gazetesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çevre komisyonunun 300 gündür neredeyse bir seneden beri tatilde olduğu. Yani Cerat Tepe'den bu demin senin de sözünü ettiğin termik santrallere kadar çevre konusunda ve iklim konusunda yoğun tartışmalar yaşanmasına rağmen umursammıyor gibi bir durum var. 300 gündür toplanamıyor diye 8 Ekim tarihli bir haberdi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevre komisyonu üyesi Barış Karadeniz de komisyonun gündeminde 56 tasarı ve kanun hükmünde kararnamenin görüşülmeyi beklediğine de dikkat çekmiş. İnanılmaz bir durum var. Yani pek çok şey var. Sinop, Akkuş, İna'da, buralarda nükleer santral meselesi, artık Cerrahpêde'de en büyük çevre davası, işte Ce Cerrahpêde ile ilgili pek çok girişim var. Ayrıca da e, Türkiye'nin birçok bölgesinde başta termik santraller, madenler, taş ocakları gibi çevreyi ve iklimi mahvedici insan sağlığında tehdit edici projeler bulunduğunu da söylüyorlar. Yani 300 yüz günü geçmiştir ve toplamayarak önemli bir görevi ihmal ettiğini söylüyoruz diyorlar. Yani da görevini yapmıyor. E zaten e, insanların çok da bir inancı kalmamıştı. Bir çet iptal davasının maddi boyutları bile oradaki e, yerel e, halkın karşılayamayacağı durumdayken artık çet iptal davaları açmaktan ve bunların sonuçsuz kalmasından e, yılmış durumda insanlar bakalım bu ohalin uzatılması ile birlikte önümüzdeki dönemde bize neler gösterecek. Ama iyi habere geçelim. Sen benim, benim çünkü yani ben yine kötü haberlerle geldim bugün. Yok. Şimdi bir kötüyle başlayan bir haberdi. Yani çok yakından takip etmeye çalıştığımız bu Dakota Access diye adlandırılan petrol boru hattına karşı 300'e yakın bütün yani dünya tarihinde kurulduklarından bu yana İlk defa yerlilerin tam bir birlikteliği var, ittifakı var, 300'e yakın kabile. Onların işte şey Standing Rock dedikleri, yani dikilen kaya diye çevirebiliriz Sioux kabilelerinin ayaklanması var. Ve egemenlik haklarına, topraklarının ve Su Mississippi nehrinin de işte kullanılmasına falan imkan vermeyeceklerini söylüyorlar başka bir şekilde. Mahkeme kararı çıktı oradan da ve boşaltın şey devam edebilir diye. Bu kötü. Bu, bu Evet. Fakat çok ilginç bir şey direniş devam etti. Bir sürü insanı da tutuklayıp bırakıyorlar ve federal bir mahkeme kaldırdı yasama şey kararını yani askıya alınması durumunu. Ee, ama bizim bütün bölgesel su kaynaklarımızı e, ve e, kabile egemenliğimizi e, yıkmasına izin veremeyeceğiz diyorlar. Bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde İçişleri Bakanlığı bir de ordunun e, mühendis birlikleri. İstihkam mı diyeceğiz buna işte US Army Corps of Engineers deniyor istihkam birliklerinin. ...sorumlu olduğu bir şey var... ...özel şirketler... ...4 milyar dolara yakın da devasa bir proje... ...2600 kilometrelik filan... E, ...fakat... ...son direnişe göre... ...vazgeçmişler... ...şimdilik tekrar askıda kalması kararı... ...bu gece geç saatli bir haberi... ...Cumund Dreams'den... ...John Coily yazmış fotoğrafları filan da var böyle robocopların ya daha doğrusu ordunun robocop değil burada ordunun mihferli filan. <gülüyor> eee birliklerine karşı yerliler yaptırmıyor. Şimdilik kaldı. Yani birçok yakından tanıdığımız Tom Goldtooth evet. şey demiş. Bu mücadele bitmenin çok uzağında bu kara yılanı ...tamamlanmasına izin vermeyeceğiz... ...demiş. Güzel haber... ...son kısa bir güzel haber de ben vereyim o zaman... ...geçtiğimiz hafta bekliyorduk zaten... ...Paris Anlaşması... E, ...bu iki eşikten de geçti... ...yani 55 ülke... ...ve sergazı emisyonları %55'den daha fazla olan... ...bu ülkeler... E, ...Paris Anlaşması onayladılar ve de... E, ...kasımda 4 ya da 5 Kasım'da... E, ...anlaşma yürürlüğe girecek... ...bu da Marikeş'te yapılacak olan... cop 22'den önce olacak... Ee, güzel, Ama bakalım haber. onaylanacak mı Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosundan ve temsilciler meclisinden geçecek mi diye bakacağız. Son son iyi haber de şu. Great Australian Bite diye adlandırılan bir deniz rezerv alanı var, rezervasyonu. Ve orada da petrol aramalara tam gaz gidecek, gitmeye karar vermişti şey. Avustralya hükümeti ve BP asıl yani büyük petrol devi. Fakat Meksika körfezinde 4.000'den fazla petrol arama platformu var sondaj. Bu yenisini e ya büyük bir karşı çıkış oldu. Şey, yaşam savunucuları diyoruz ya onların ve vazgeçmiş BP. Bu da güzel Bu haber. Bu da iyi haberlerden Evet, üç iyi haberle programı kapatıyoruz. Gerçekten bizim için de devrim niteliğinde. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Antlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -o, a -o, a -o. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Pombi. A -o, a -o, a -o. Açık Radyo program destekçisi olun.